Kavâidü'l-Erba 2. Murat Müslihan. Allah'a hamd, Resulüne salat ve selam olsun. Metin. Eğer Allah'ın seni yalnızca kendisine ibadet etmen için yarattığını öğrendiysen bil ki namaz abdest ve beraber namaz olarak isimlendirildiği gibi ibadet de ancak tevhidle beraber ibadet diye isimlendirilir. Abdest onu bozan unsurlardan bir tanesiyle bozulduğu gibi tevhid de şirkle bozulur. Şer ibadet nedir? Lügat'ta ibadet kelimesi Arapça'da abd kökünden türemiştir. İfade ettiği mana tezellüldür. Araplar üzerine basılan yola <gülüyor> Araplar üzerine basılan yola abd kelimesini kullanarak tarikun muhabbet ezilmiş yol derler. Şeyhü'l-İslam İbni Teymiye rahmehullah, ibadetin istilahi manasını ise şöyle tanımlıyor. Allah'ın sevip razı olduğu zahiri ve batini sözler ve ameller bütünüdür. İbadetin ibadet diye isimlendirilebilmesi için, kendisinde birtakım şartları bulundurması gerekir. Bu şartlar yerine gelmediğinde, bir şey zahiren ibadet gibi görünse de ona ibadet denmez. Her ibadetin kabul edilebilmesi için, bazı özel şartları olmakla birlikte, bir de temel bir şart vardır. Bu şart yerine gelmediğinde, velev kişi o ibadetin özel şartlarını yerine getirse de, kişiye fayda vermez. Peki, her ibadette bulunması gereken temel şart nedir? Hangi ibadet olursa olsun fark etmez. Kabul edilebilmesi için gerekli olan temel şart tevhiddir. Tevhid, yerine getirilmeden, şirkten sakınılmadan yapılan hiçbir ibadet, Allah subhanehu ve Teala tarafından kabul edilmez. Konunun daha iyi anlaşılması için, şeyhin verdiği örneği verelim. Abdest, namazın kabul olması için gerekli olan, özel bir şarttır. Abdestsiz namaz kılanın namazı, kabul edilmez. Abdestsiz namaz kabul olmadığı gibi, tevhidsiz de hiçbir ibadet kabul edilmez. Çünkü tevhid, her ibadetin temel şartıdır. Abdestsiz namazın olmayacağı herkes tarafından bilinir. Şeyh de, herkesin bildiği bir örnek üzerinden konuyu anlatarak, net bir şekilde anlaşılmasını sağladı. Buradan kendimize şöyle bir ders çıkarabiliriz. Davetçiler dini anlatırken, karşıdakilerin anlayacağı şekilde anlatmalıdırlar. Bunun da en güzel yolu, bilinen şeyler üzerinden misal vererek konuyu anlatmaktır. Allah ve Resulü de, İyi anlaşılmasını istediği konuları bilinen şeyler üzerinden misal vererek anlatmışlardır. Örneğin İslam emri bil marufa ciddi anlamda önem vermiştir. Allah Resulü bunun iyice anlaşılması için şöyle bir misal veriyor. Allah'ın emir ve yasaklarını muhafaza edenle Allah'ın emir ve yasaklarına kayıtsız kalan kişilerin örneği bir gemiyi aralarında kura çekerek paylaşan bazıları üst kata Diğerleri de alt kata yerleşen bir topluluk gibidir. Geminin alt katına yerleşen kişiler, Su ihtiyaçlarını gidermek için üst kata çıkıyorlardı. Dolayısıyla üst kattakiler rahatsız olup, Üst kata çıkmalarına izin vermiyorlardı. Bundan dolayı alt kattakiler, Biz de gemiyi delip su ihtiyacımızı oradan gidereceğiz dediler. Eğer üst kattakiler buna engel olsalar, Hepsi birlikte kurtulurlar. Eğer onlara engel olmasalar, ve bize ne deseler, hepsi birlikte denize gömülürler. Tirmizi Bu misalle, Emre bil marufun önemi net bir şekilde anlaşılmış oldu. Tevhidi yerine getirmeden, şirkten sakınmadan ibadetlerin geçerli olmayacağının delili nedir? Kur'an ve sünnetten bunun birçok delili vardır. Bunlardan bazıları şunlardır. 1- bütün peygamberler kavimlerine ilk geldiklerinde içki, zina, kumar, tartıda hile gibi birçok haram olmasına rağmen davetlerine buradan başlamadılar. Bilakis ilk olarak tevhidi anlatıp ona davet ettiler. Çünkü tevhid olmadan insanların bunlardan uzaklaşsalar da kendilerine fayda vermez. Allah subhanehu ve Teala tüm peygamberlerin ilk davetini anlatırken şöyle buyuruyor. "Andolsun olsun ki, Nuh'u elçi olarak kavmine gönderdik. Dedi ki, Ey kavmim, Allah'a ibadet edin. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Araf suresi 59. ayet Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. O dedi ki, Ey kavmim, Allah'a ibadet edin. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Araf suresi 65. ayet Peygamberler kavimlerine, Allah'a ibadet edin. Sizin için ondan başka ilah yoktur dedikten sonra yalan söylemeyin, içki içmeyin, livatadan sakının, tartıda hile yapmayın ve benzeri şeyler söylüyorlardı. 2- Allah subhanehu ve Teala şöyle buyuruyor. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Nisa suresi 36. ayet. Başka bir ayette Rabb'in sadece kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. İsra suresi 23. ayet. Ayetlere dikkat edilirse Allah subhanehu ve Teala ilk önce kendisini ibadette birleyip kendisine şirk koşmamayı emrediyor. Bundan sonra diğer iyilikleri ve güzellikleri sıralıyor. Demek ki her şeyden önce Allah'ın ibadette birlenmesi gerekir. Aksi takdirde diğerleri fayda vermez. 3. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'ı radiyallahu an Yemen'e gönderdiğinde ona şöyle diyor. Şüphesiz sen ehli kitap olan bir topluluğa gidiyorsun. Onları Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın Resulü olduğuma şehadet etmeye çağır. Eğer onlar bunu kabul ederlerse Allah'ın Gece ve gündüz beş vakit namazı kendilerine farz kıldığını bildir. Eğer bunu kabul ederlerse, Allah'ın mallarından alınıp, fakirlere verilmek üzere, Zekatı farz kıldığını kendilerine bildir. Müslim Hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muaza ilk olarak git onlara namazı, zekatı anlat demiyor. Bilakis önce onlara tevhid anlatmasını, bunu kabul ettikten sonra namazı zekatı anlatmasını söylüyor. Çünkü tevhid olmadan namaz kılmak, zekat vermek kişiye fayda vermez. Tevhidin her ibadetin temel şartı olduğunu öğrendik. Peki şirk koşulduğunda bütün ibadetlerin boşa gideceğinin delili nedir? Allah subhanehu ve teâlâ bu kadar merhametli olmasına rağmen bir şirkten dolayı bütün ibadetleri zayi eder mi? Allah subhanehu ve teâlâ, Peygambere sallallahu aleyhi ve sellem hitaben şöyle diyor: "Resulüm, şüphesiz sana da senden öncekilere de şöyle vahyolunmuştur ki: Andolsun, Allah'a şirk koşarsan bütün amellerin boşa gider ve hüsrana uğrayanlardan olursun." Zümer Suresi 65. ayet. Allah subhanahu ve teala bu ayette yemin üstüne yemin ederek ve tekit edatları kullanarak tüm peygamberlere ortak vahyettiği şeyi Peygamber'e de sallallahu aleyhi ve sellem vahyederek şöyle diyor. Allah'a şirk koşarsan bütün amellerin boşa gider ve hüsrana uğrayanlardan olursun. Bir kişinin amelleri, peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem amelleri kadar çok olsa bile şirk koşarsa hepsi boşa gider. Bunun bütün peygamberlere vahyedilmesi bize şunu gösterir. Bu mesele dinde bilinmesi gereken zaruri meselelerdendir. Bu meselede cehalet, tevil, mazeret değildir. Allah bu ayette, amellerin hepsinin boşa gideceğini, habata kelimesini kullanarak ifade etmiştir. Bu kelime, Arap dilinde çok yediğinden dolayı midesi patlayan hayvan için kullanılır. Hayvanın midesi patladığında ölür ve yedikleri boşa gider. Araplar boşa giden bu yiyecekler için habata kelimesini kullanırlar. İnsan da amel yapsa, yapsa, Sonra sadece bir tane şirk koşarsa, o amellerinin hepsi boşa gider ve kendisine hiçbir fayda vermez. Allah subhanehu ve Teala kişinin hüsrana uğrayacağını ise, hasira kelimesini kullanarak ifade etmiştir. Bu kelime, ticaret için kullanılır. Tüccarın yüzde yüz zarar ettiği ve artık o zararını telafi edemeyeceği yerlerde bu kelime kullanılır. Şirk koşanda, Allah subhanehu ve Teala bu kelimeyi kullanıyor. Yani şirk koşan kişi de yaptığı amellerde yüzde %100 zarar etmiştir. Amellerinin hepsi boşa gitmiştir. Tevbe etmediği müddetçe bunun telafisi yoktur. Metin. Şirkin ibadete karıştığında onu fesada uğrattığını, amelleri boşa çıkardığını ve sahibini ebedi ateşte bıraktığını öğrendikten sonra bilmelisin ki senin üzerine öğrenmen gereken en önemli şey şirktir. Bunu öğrendikten sonra umulur ki, Allah seni şirk ağından kurtarır. Allah subhanehu ve Teala şirk hakkında şöyle diyor. Allah, kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışındakilerini, dilediği kimse için bağışlar. Nisa suresi 48. ayet. Bu da ancak, Allah'ın kitabında zikrettiği dört kaideyi öğrenmekle olur. Şer Allah subhanehu ve Teala Şirki affetmez. Şirk koşan kimsenin dağlar kadar ameli de olsa, tevbe etmediği müddetçe ondan kabul edilmez ve o kişi cennete giremez. Allah, kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışındakilerini dilediği kimse için bağışlar. Nisa Suresi 48. Ayet Her kim Allah'a şirk koşarsa, şüphesiz Allah ona cenneti haram kılar. Artık onun yeri ateştir. Maide Suresi 72. Ayet İşte bu, Allah'ın hidayetidir. Kullarından dilediğini O'na iletir. Eğer onlarda şirk koşsalardı, yaptıkları ameller boşa giderdi. En'am Suresi 88. Ayet Allah Subhanehu ve Teala kutsi bir hadiste şöyle der. Ey Ademoğlu! Eğer sen bana yeryüzü dolusu kadar günahla gelecek olsan, sonra da benim huzuruma bana şirk koşmadan gelsen, ben de yer dolusu kadar mağfiretle sana gelirim. Tirmizi Bu delillerden anlaşılıyor ki, şirk çok tehlikeli bir şeydir. Cennete girmek isteyenin mutlaka ondan sakınması gerekir. Peki şirk nedir? Şirk, kişinin Allah'ı birlemesi gereken hususlarda birlemeyip, ona ortak koşmasıdır. Kişinin Allah'ın sıfatlarını Allah'tan başkasına vermesi şirktir. Çünkü böyle bir durumda kişi, Allah'ı sıfatlarında birlememiş olur. Hemen aklınıza insan, hiç Allah'ın sıfatlarını başkasına verir mi? diye bir soru gelebilir. Evet, bugün birçok insan, Allah'ın sıfatlarını Allah'tan başkasına veriyor. Örneğin, Allah'ın sıfatlarından bir tanesi, el-Hakem'dir. Hakimiyet yetkisi, kanun koyma yetkisi Allah'a aittir. Bugün insanların çoğu oy vererek, bu vasfı, Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir diyen partilere veriyorlar. Doğal olarak onların hayatında hakem Allah değil bu partiler olmuş oluyor. Örneğin Allah'ın sıfatlarından bir tanesi gaybı bilendir. Gayb aleminde olanı ancak Allah subhanehu ve Teala bilir. Bugünse insanların çoğu bu sıfatı şeyh diye isimlendirdikleri kimselere veriyorlar. Şeyhlerin... İnsanın içinden geçenleri bildiklerine inanıyorlar. Zor duruma düştüklerinde, şeyhler yanlarında olmamasına rağmen onlara dua ediyorlar. Böylece gaybı bilme sıfatını şeyhlere vermiş oluyorlar. Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışındakilerini dilediği kimse için bağışlar. Allah'a şirk koşan kimse büyük bir günahla iftira etmiş olur. Nisa Suresi 48. Ayet bu ayet-i kerimenin nüzü, sebebi hakkında, tefsir kitaplarında iki rivayet nakledilir. 1- Ey nefisleri konusunda aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar. Zümer Suresi 53. ayeti nazil olunca, bir kişi ayağa kalktı ve, Ey Allah'ın Resulü! Allah şirk koşmayı da bağışlar mı? dedi. Bunun üzerine Allah, bu ayeti indirerek, şirki bağışlamayacağını beyan etti. 2- Abdullah bin Ömer radıyallahu an şöyle der. Biz sahabeler topluluğu, adam öldürenin, yetim malı yiyenin, yalan yere şahitlik edenin ve akrabalık bağını koparan kimsenin kesin bir şekilde cezalandırılacağına inanıyorduk. Ta ki Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışındakilerini dilediği kimse için bağışlar ayeti ininceye kadar. Bu ayet inince biz böyle düşünmekten vazgeçtik. Çünkü bu ayet büyük günah işleyen kimsenin durumunun Allah'ın iradesine kaldığını açıkladı. Allah dilerse onu affeder, dilerse azap eder. Yeter ki işlediği günah şirk olmasın. İmam Kurtubi bu ayetle ilgili şöyle der. Bu ayet üzerinde ittifak edilen muhkem ayetlerdendir. Ve bu ayetin muhkem olduğu konusunda ihtilaf yoktur. Çünkü bu ayet oluşabilecek tüm ihtimalleri ortadan kaldırmıştır. Yani hem şirk işleyen bağışlanabilir diyenlerin hem de büyük günah işleyen bağışlanmaz diyenlerin iddiasını ortadan kaldırmıştır. Günümüzde bu ayete göre yanlış olan iki düşünce vardır. 1- Avam'ın düşüncesi Avam, şirki büyük günahlar yerine, büyük günahları da şirk yerine koymuş durumda. Örneğin, içki içen, zina eden kimselere dinden çıkmış gözüyle bakar ve onlara ciddi tavırlar alırlar. Oysa bunlar şirk değildir. Allah dilerse bunları affeder. Fakat şirk işleyene hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorlar. 2- Sözde bilgili insanların düşüncesi. Bunlarsa sürekli şirk koşan insanlara mazeret bulmaya çalışırlar. Adam şirk koşuyor, Allah şirki bağışlamaz dediğinde bilmiyor veya Tevili var diyerek adama mazeret bulmaya çalışırlar. Aynı adama falan kişi senin eşine laf atmış dediğinde cahil mi, mazereti var mı buna hiç bakmadan böylelerini öldürmemiz gerekir diyerek tehditler savurur. Veya parlamentoya giren kimselere bu şirktir neden buraya giriyorsunuz diye sorduğunuzda cevap olarak doğrudur bu şirktir. Fakat Müslümanların güçlü olabilmesi için davet yapabilmeleri için bunun olması gerekir diyorlar aynı adamlara genel evindeki kadınların da daveti ihtiyacı var. Gidip orada zina yapıp ondan sonra da davet yapılması gerekir veya meyhanede içki içen kimselerin de daveti ihtiyaçları var. Gidip içki içip onlara da davet yapılması gerekir dediğinizde adamlar hemen küpürüyor. Öyle şey mi olur? Davet için zina yapmak veya içki içmek mi olurmuş derler. Fakat şunu düşünmüyorlar. Şirk, zina ve içkiden daha tehlikelidir. Dikkat edilirse, şirke gösterilmesi gereken tepki haramlara, haramlara gösterilmesi gereken tepki de şirke gösteriliyor. Bu günümüzde ölçülerin bozulduğunu gösterir. Bunlara söyleyeceğimiz tek şey var, o da Allah'ın subhanehu ve Teala şu buyruğudur. Size de Allah'ı bırakıp ibadet ettiğiniz şeylere de yuh olsun. Siz akıllanmaz mısınız? Enbiya suresi 67. ayet neden insanlar böyle ölçüsüzce davranıyorlar? Bunun sebebi şudur. Bunlar Allah'ı hakkıyla takdir etmediler, Allah'a gereken değeri vermediler ve temiz olan fıtratlarını şirkle bozdular. Fıtrat bozulunca ölçüler karışmaya, birbirine girmeye başladı. Çünkü fıtrat istikamet üzere olduğunda akıl da istikamet üzere işlevini görüyor. Fıtrat şirkle bozulunca beraberinde akıl da bozulmaya başlıyor. Şirk insanların hayatına girdiğinde aklın bozulduğuna pratik bir örnek verelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanları tevhide davet etmeye başladığında Ebu Cehil insanlara şöyle dedi. Şayet sizin gibi insan olan birine tabi olursanız hüsrana uğrarsınız. Mü'minun suresi 34. ayet Dikkat edilirse bu ayette Ebu Cehil insanlara peygamberimize tabi olmamalarını söylüyor. Sebep olarak da çünkü o da sizin gibi bir insandır diyor. Bununla birlikte insanları kendisine tabi olmaya davet ediyor. Fakat içlerinden hiç kimse ayağa kalkıp Muhammed insan olduğu için tabi olmamamız gerekiyorsa sana niye tabi olalım sen de insan değil misin demiyor. Çünkü fıtratları şirkle bozulmuş. Fıtrat bozulunca beraberinde akıl da bozuluyor. Akıl bozulunca da ölçüler de bozuluyor. Her şeyi yerli yerine koyabilmek için fıtratın bozulmamış olması gerekir. Davamızın sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid dergisinin 22. sayısında yayınlanmıştır.